Personel şefi kısa bir iş görüşmesini takiben ve test olarak yer temizletme işini yaptıktan sonra şunu söyler. İşe kabul edildin, bana e-mail adresini ver. Sana başlama tarihini ve getireceğin evrakları bildireceğim. Adam boynu bükük bir şekilde bilgisayarının ve tabii ki e-mailinin olmadığını söyler. Personel şefi bu durumda yaşayan birisi olarak düşünülemeyeceğini ve yaşamayan birisini de işe alamayacağını yüzüne vurur. Adam ne yapacağını bilmez. Ve kırgın bir şekilde ve cebinde sadece 10 dolar ile dışarı çıkar. Hale gidip 10 kilogram domates almaya karar verir. Kapı kapı dolaşarak domatesleri satar ve sermayesini iki katına çıkarır. Bu işi üç kere daha yapar ve sermayesini 160 dolara yükseltir. Artık bu şekilde yaşamını devam ettirebileceğine kanaat getirir. Her sabah evinden biraz daha erken çıkar ve daha geç döner. Her gün parasını katlamakla meşguldür. Kısa bir zaman sonra bir el arabası satın alır. Daha sonra bunu bir kamyonla değiştirir. Bir süre sonra bir sevkiyat filosunun sahibidir artık. Beş yıl sonra adam Amerika'nın en büyük gıda distribütörü olmuştur. Artık ailesinin geleceğini düşünür ve bir hayat sigortasına başvurur. Görüşmenin sonunda sigortacı teklifini göndermek üzere e-mail adresini ister. Adam e-mail adresinin olmadığını söyleyince sigortacı şöyle der. Çok tuhaf bir e-mailiniz olmadan böyle bir imparatorluk kurmuşsunuz. Hele bir de e-mailiniz olsaydı ne olurdunuz kim bilir. Adam düşünür ve şöyle cevap verir. Microsoft'ta temizlikçi olurdum.